Bütün şey bu, ee, motivasyon bu şu anda. Çünkü Tepe'deki e, Türk Telekom Arena ismini alacak yeni stadyumu Galatasaray'ın e, kulübü e, mali ve hatta idari çözünün başka bir boyuta taşıyacak. En azından yönetimin beklentisi o. E, e, muhtemelen o stat'tan elde edilecek gelirlerle e, sezonlu gelirleri en yüksek kulüp haline gelecek Galatasaray. Yani Fenerbahçe'nin önüne geçmesi kuvvetli muhtemel. Yani Çünkü, bir em, emlak piyasası konuşuyoruz gibi bir şey durum. E, ya da koltuk piyasası diyebiliriz buna yani. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü stadyumdaki koltukların yani 52.500 kişi kapasiteli olacak stadyumdaki koltukların e, 25 ila 30 binini eee 1,5 ila 3 yıl için satıyor kulüp. Yani VIP koltukları 3 yıl, işte kombineleri, sezonluk koltukları 1,5 yıl. Hani gelecek sezonun sonuna kadar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 yani bu sud açına kadar e, idari işlerin hep böyle sallantıya gitmesi tabii çok alini yönetimin e, bunun da hani en büyük yeteneği futbol. Diğer spor dalları da nimet elbette ama hani %80'i 90'ı işin Türkiye'de futbol maalesef keşke biraz daha dengeli olsa. E, Galatasaray bir buçuk yılda burada garip bir e, politika izledi. Hani e, en başta hamle yapıldığında Frank Reichart hamlesi yapıldığında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 İlk kere bitmeden kovulur Galatasaray'dan. Geçen sezon için. Ama sezonun sonuç olarak iyi başladılar. Hani Avrupa'daki zayıf takımlarla golli maçlar, işte ligde ilk 5 maçta galiba 5 galibiyet, 3 seferlik Beşiktaş galibiyeti. O ciddi bir kredi sağladı ona. Hani o yüzden ilk kereyi çıkardı. Ama ligin ikinci bir sürü farklı nedenle takımda düşüş başladı. Bu sene ise durum daha da vahim. Yani böyle yönetim kurulu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 Adnan Polat kalsa başkanı herhalde birey olmamıştır yani üç hafta önce sonuna kadar arkasındayız esasde yani ciddi şüphelenmek lazımmış o zaman öyle mi ha e Peki başka bir şey, bu noktada tam bir soru geldi aklıma başka bir hı hı. şey sorayım NTV ya da hangisiyse işte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 takımda müthiş bir dostluk var. Evet. Bir de işler kötüye gitmeye başlar. Yabancılarla Türk oyuncuların arası açıldı. Almancı Türklerle Türk Türkler işte ayrı masada yemek yiyorlar. Yani halbuki hep ayrı masada yiyordur zaten onlar. Bir işte gece hayatı çıkar birkaç futbolcunun. Evet. Ondan sonra falan öyle bir şeyler. Ee, takım iyi giderken hiç olmayan haberler birden ortaya çıkıverir. Ülfe, ee... Fazla seks hayatı canlı olunca <gülüyor> düşen formdan düşen <gülüyor> futbolcular falan. Aynen.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 Belki kendi televizyonuna, yayını konuşur. Adnan, kalsin. Çünkü bir de şey var işte bu büyük kulüplerde öyle bir hal tavır oldu. Hani masa testisini bile medyaya çıkarmıyor. Sadece kendi kötü dergilerinde onlarla kötü röportajlar yapıyorlar ve bilmiyorum işte kaç birkaç bin kişinin izlediği televizyonlarda e, gözden olarak tutmayı yeğliyorlar onları Galatasaray'ın var mı bir televizyonu? Var hem de abonelikle işliyor Bilmiyorum hmm. kaç hani bir 50 bin oldu abonesi olduğu söyleniyordu Sonra hmm. parala izletiyor Fenerbahçe TV daha e, Açık kanal yani herhalde e, Karasarlay'ın kara yapmıyor mu?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 muhtemelen mümkün oldu. Onların bazılarını kaybet, şey yapmadı, kabul etmedi evet. Olmadı o anlaşma. Ondan sonra da kulübü tanıyan ikinci bir isme Ceric Hoca'ya gittiler. Onunla anlaştılar. Yardımcısı halen altyapı koordinatörü olan Tugay Kerimoğlu oldu. Böyle bir ikili. Yani şimdi acil olan zaten bu pazarki maç. Hani çok moral bozukluğu içindeki, ligde iyi durumda olmayan takıma böyle bir anlık motivasyon verip hiç olması o maçta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 Oyuncu olarak futbol dehasını yani yönet, antrenör olarak yansıtamayacağını düşünüyorsun yani. E, şu ana kadar e, Romanya milli takımını bir 15-16 ay Galatasaray'ı e, bir de e, çok kısa Sporu çalıştırdı. Romanya'da kulüp takımı çalıştırdı. Hepsinde başarısız oldu. Yani, evet. e, bir kere o sahadaki kavgacı yapısı antrenörlükte işe yaramıyor. Çünkü antrenörlük hani öyle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 değişiklerden yana değilim ama hani Raycard'ın bu sezon ne olursa olsun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ama hani şey yok. Mesela bazı futbolcuların kesin onu sabote ettiğini düşünüyorum. Yani sevmiyorlar ve hani sabote ederken illaki kötü niyetli olmayabilir ama gönülden oynamıyor mesela. Ee, ya da onun istediklerini hakikaten yapamıyorlar. Ee, o modern Avrupa'yı bir futbolun peşinde ama yetişme tarzı yüzünden bazı Türk oyuncular buna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 ...organizasyon hamleleri yapılmadıkça... ...işte öyle... ...bu hafta beraber yakalıyor Galatasaray... ...hafta kendi sahasına yenilir... Yeni ...sonra iki maç kazanır iki maç kaybeder... ...öyle gidecek yani bu sezon... ...ama bu hamlenin yapılmasının zaten... nedeni şey... ...Fenerbahçe maçı... Yani ...sıradan bir maç olsaydı... hani ...bir hafta daha görelim diyebilirdi belki... ...Yünes'in kurulu bir iki hafta daha sabredelim... ...şimdi şey yapamadılar... ...yani... E, ...bu motivasyonla... ...farklı bir hizmetin geleceğini öngördüler ve müdahale bulunmak zorunda kaldılar. Evet. Yani, yani, evet. Tabii, şey için de ilginçtir. Hani e, derbi maçlarının olduğu haftalar biraz takımlarının... lıktaki sıralamasına bağlı olarak e, pazartesi itibaren konuşulur. Bu haftada bir bu galsin durumu söz konusu olduğu için maçın kendisi garip bir şekilde bugüne kadar geri planda kaldı. Evet. <gülüyor> Yani bu doğru. çok doğru. Evet, 3 Üç gün kaldı hala e, önemli e, bir şekilde. Evet. Işte şey o geldi mi bu gitti mi terim Hacı vesaire yok beşik taşımacı falan derken çünkü şey olur e, genel hele spor gazeteleri salıdan maşes silbirdini sayfa yaparlar. Fenerbahçe gazetemiz yine günün bir şekilde olmadı yani yarınki birinci sayfalar derbi ayrılmış olacak.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 Peki bir de o zaman Beşiktaş'ın durumuna bakalım. Abi başarılı giden tek takım olarak, Türkiye'den tek takım olarak nitelendiriliyordu. Ama dün akşam kim Porto maçına kadar. Evet, Bursa Spor yine gol atamadı. Ama Manchester'a bir sıfırlık MNC aldılar. Yine iyi direndiler. Çünkü ilk böyle 10 dakikada hani maç... Farkı gidecek gibi gözüküyordu. Handball gibi yani Bursaspor cezalandır içinde oynanıyordu oyun. Yine iyiydi yani biz burdan sonra gidenler hani bir sürpriz gol olur muydu? yani çok pozisyonu yoktu ama gayretliydi Bursa ama üçte sıfır golde yok. Ee, Tecrübesizim biraz sonucu. Beşiktaş ise hani dişine göre iki takımı yenmişti. Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasını üçüncü hafta tabi e, Avrupa kupalarının gediklisi Porto ile Porto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 birinciliği garantiler. Beşiktaş'ta muhtemelen Rapid ve CSK en az 4 puan çıkarıp ikinci olacak bu grupta. Yani kural şey öncesi, kura öncesi beklenen bir sonuç zaten. Beşiktaş'ın ikinci olması gayet normaldi. Bundan sonra ise yani burası zaten Rapid, CSK hani Beşiktaş kalitesindeki, bütçesindeki bir takımı elemesi gereken takımlar.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 Diyelim iyi söylediniz ya, i̇yi, hiç aklına gelmemiş dediğim seninle. De şey yapsak ben menajer olarak e, sizi pazarlasam. Siz daha, İtaly İtalyanca var mı sizde? Daha erken Alp. İtalyanca daha var mı? Erken, biraz daha bekleyin. Fransız. Siz Fransız Frans Frans şey yapın. Fransa'dan şeydir. Züren takımın e, 1998-2002 yılları arasındaki think tankları, bir şeyli Fransızca telaffuzla dedi size falan diye. <gülüyor> Ben böyle bir bond çanta <gülüyor> menajer kılığında Elimde çok i̇yi. iyi bir teknik adam var Yerler mi dersin? Belli olmaz <gülüyor> belli Vallahi belli Türkiye'de olmaz. Peki, çok teşekkürler Alp İyi yayınlar görüşmek <gülüyor> üzere Alp Spor.